Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine sizden kim Allah'a ve elçisine itaat eder ve iyi bir iş yaparsa, biz ona ödülünü iki kat veririz. Biz ona cennette çok güzel bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber eşleri! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, Kalbinde hastalık olan kimsenin ümide kapılmaması için işveli bir biçimde konuşmayın. Uygun bir biçimde konuşun. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye günlerindeki gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey Ehlibeyt! Allah sizden her türlü kötülüğü gidermek ve böylece sizi arındırmak istemektedir. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Çünkü Allah inceliklere çok iyi nüfuz eden, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlara, inanan erkeklerle inanan kadınlara, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlara, doğru sözlü erkeklerle doğru sözlü kadınlara, sabreden erkeklerle sabreden kadınlara Alçak gönüllü erkeklerle alçak gönüllü kadınlara, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlara, iffetlerini koruyan erkeklerle iffetlerini koruyan kadınlara, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlara gelince, İşte Allah onlar için bir bağışlanma ve çok büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve elçisi bir konuda hüküm verdiğinde, Mü'min erkek ve mü'min kadının artık o konuda seçim yapma hakkı yoktur. O halde kim Allah'a ve elçisine karşı gelecek olursa, o apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Hani sen, Allah'ın nimet verdiği ve senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye, ''Eşini terk etme, Allah'tan kork.'' diyordun. Ve Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordum Oysa asıl korkman gereken Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince, biz onu seninle evlendirdik ki, evlattıkları karılarıyla ilişiğini kesince, o kadınlarla evlenme konusunda, inananlar üzerine bir güçlük olmasın. Allah'ın sözü böylece yerine getirilmiştir. O halde Allah'ın kendisine emrettiği bir şeyden dolayı, peygambere herhangi bir kınama yoktur. Çünkü, daha önce gelip geçenler arasında da Allah'ın yasası böyleydi. Allah'ın buyruğu planlanmış bir kaderdir. O peygamberler Allah'ın buyruklarını duyururlar. Allah'tan korkarlar. Ondan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Ey inananlar! Allah'ı çokça anın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle birlikte üzerinize rahmet indiren O'dur. Çünkü Allah inananlara karşı çok merhametlidir. Allah'a kavuşacakları günde Onların karşılanması selam sözüyle olacaktır. Allah onlar için güzel bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni gerçekten bir tanık, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak gönderdik. İnananlara Allah tarafından kendilerine büyük bir lütuf bulunduğunu müjdele. Sen inkar edenlere ve iki ikiyüzlülere boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Çünkü koruyucu olarak Allah yeter. Ey inananlar! İnanan kadınlarla evlenir ve sonra onlarla cinsel birleşmeye girmeden önce kendilerini boşayacak olursanız, artık sizin için onlar adına iddet hesaplama hakkınız yoktur. Bu takdirde onları malca faydalandırın ve kendilerini güzellikle serbest bırakın. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını ve kendini peygambere hibe eden, peygamberin de kendisiyle evlenmek isteyeceği inanan kadını, Ancak bu sonuncusu diğer inanmış erkeklere değil, sadece sana özgü olmak üzere helal kıldık. Diğer inananlara gelince, biz onların eşleri ve cariyeleriyle ilgili olarak neyi farz kıldığımızı elbette bilmekteyiz. Bu açıklamalar sana herhangi bir güçlük olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerinden dilediğinin yanına gitmeyi bir süre geciktirebilir, dilediğini de yanına alabilirsin. Bıraktığın eşlerinden dilediğini yeniden yanına alman da senin için bir sakınca yoktur. Bu, onların gözlere aydın olup üzülmemeleri ve her birinin kendilerine verdiklerinden hoşnut kalması için en uygun yoldur. Allah sizin kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah çok iyi bilen, çok yumuşak davranandır. Bundan sonra senin cariyelerin dışında güzellikleri hoşuna gitse de ne başka kadınlarla evlenmen ne de eşlerini boşayıp onların yerine başkalarını alman helal değildir. Allah her şeyi çok iyi görüp gözetendir. Ey inananlar! Peygamberin evlerine yemeye davet edilmeksizin girdiğinizde yemek vaktini beklemeyin. Ancak davet olunduğunuzda girin. Yemeği yiyince de söze dalmadan hemen dağılın. Çünkü bu durum peygamberi rahatsız ediyor ama o bunu size söylemekten çekiniyor. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizinle Allah'ın elçisini üzmek, ne de kendisinden sonra eşleriyle evlenmek hakkınız yoktur. Çünkü bu, Allah katında çok büyük bir günahtır. Siz bir şeyi ister açığa vurun, ister gizleyin. Kuşkusuz Allah her şeyi çok iyi bilmektedir. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kendi kadınlarına ve cariyelerine görünmelerinde bir sakınca yoktur. Ey peygamber eşleri! Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeye tanıktır. Hiç kuşkusuz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey inananlar! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle de selam verin. Allah'ı ve elçisini incitenlere gelince, Allah onları hem bu dünyada hem de ahirette lanetlemiş ve onlar için küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır. İnanan erkekleri ve inanan kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenlere gelince, hiç kuşkusuz onlar da büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Sen eşlerine, kızlarına ve inanan erkeklerin eşlerine dışarı çıktıklarında dış örtülerini üstlerine örtmelerini söyle. Çünkü bu onların tanınmaları ve böylelikle incitilmemeleri için en uygun yoldur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki iki yüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve yalan haber yayarak şehirde huzursuzluk çıkaranlar eğer bundan vazgeçmeyecek olurlarsa elbette seni onların üzerine göndeririz. O zaman da onlar şehirde senin yanında çok az bir zaman kalabilirler. Onlar Allah'ın rahmetinden kovuldukları için Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, yakalanacaklar ve öldürüleceklerdir. Allah'ın daha önce gelip geçmiş toplumlarda uygulanan yasası budur. Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin ne zaman kopacağını sormaktadırlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Hiç kuşkusuz Allah, inkar edenleri lanetlemiş ve onlar için içinde sürekli olarak kalacakları alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Onlar yüzleri ateş içinde çevrileceği gün, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, keşke elçiye uysaydık diyecekler. Yine diyecekler ki, ey Rabbimiz, Biz liderlerimize ve büyüklerimize uymuştuk. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları çok büyük bir lanete uğrat. Ey inananlar! Siz Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Allah onu onların söylediklerinden temize çıkarmıştı. Çünkü o, Allah katında değerli bir kişiydi. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah da işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, büyük bir kurtuluşa ulaşmış olur. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Ancak onlar sorumluluğundan korkarak onu yüklenmekten kaçındılar. Oysa insan onu yüklendi. Çünkü o, çok zalimdir, çok cahildir. Allah, iki yüzlü erkeklerle iki yüzlü kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, inanan erkeklerle inanan kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sebe Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendine ait olan Allah'ındır. Övgü, ahirette de yalnız O'nundur. Çünkü O, çok bilge olan, her şeyden haberdar bulunandır. O, yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhametli olan, çok bağışlayandır. İnkar edenler, kıyamet saati bize gelmeyecektir demektedirler. De ki, hayır, gaybı bilen Rabbime ant olsun ki o size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizlik kalmaz. Çünkü bundan daha küçük ya da daha büyük olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta yazılmış olmasın. Bu tespit, inananları ve iyi işler yapanları Allah'ın ödüllendirmesi için yapılmıştır. İşte onlar için bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmaya çalışanlara gelince, onlar için de en kötüsünden can yakıcı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve çok güçlü olan, çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırdığını bilirler. İnkar edenler dediler ki, bedeniniz çürüyüp parça parça olduktan sonra yeni bir yaratmayla dirileceğinizi size haber veren bir adamı size gösterelim mi? Acaba o Allah'a karşı yalan mı uyduruyor yoksa onda bir delilik mi var? Hayır, ahirete inanmayanlar Azapta ve derin bir sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar. Biz dilesek onları yerin dibine geçirir ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bunda Allah'a yönelen her kul için gerçekten ibret vardır. Ant olsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük bahsetmiştik Ey dağlar! Kuşların da eşliğinde onunla birlikte Allah'ı tesbih edin demiş ve ona geniş zırhlar yap, dokumasında ölçü kullan diyerek onun için demiri yumuşatmıştık. Ey Davud ailesi! iyi iş yapın, çünkü ben sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi görmekteyim demiştik. Süleyman'ın emrine de sabah gidişi bir aylık yol, Akşam dönüşü bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından onun için sel gibi akıttık. Cinler içinde de Rabbinin izniyle onun için çalışanlar vardı. İçlerinden buyruğumuzdan çıkmaya kalkışan olursa biz ona alevli ateş azabı tattırırdık. Cinler Süleyman için dilediği biçimde mabetler, heykeller, havuz gibi leğenler ve sabit kazanlar yaparlardı. Biz, ''Ey Davud ailesi, bana şükretmek için çalışın, çünkü kullarım içinde şükredenler azdır.'' dedik. Sonunda Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü onlara ancak asasını kemiren bir ağaç kurdu göstermişti. Süleyman yere yıkılınca anlaşıldı ki, ''Eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, bu küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.'' Ant olsun ki Sebe kavminin oturduğu yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan uzanan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir belde ve çok bağışlayıcı bir Rab denilmişti. Ama onlar yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine Selini gönderdik. Onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. İşte biz nankörlük etmelerinden dolayı onları böyle cezalandırmıştık. Biz çok inkarcıdan başkasını cezalandırır mıyız? Biz onların yurduyla içlerini bereketli kıldığımız kentler arasında birbirinden kolayca görünen nice kentler var etmiş ve oralardaki geliş gidişi düzenlemiş, ve kendilerine, oralarda geceleri ve gündüzleri güven içinde gezip dolaşın demiştik. Buna rağmen onlar, Ey Rabbimiz, yolculuk yaptığımız kentler arasındaki mesafeyi uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın etmek suretiyle efsanelere çevirdik. Kuşkusuz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Ant ki iblis onlarla ilgili düşüncesini doğrulamış oldu. Çünkü inananlardan bir topluluk dışında hepsi ona uymuşlardı. Oysa iblisin onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktu. Ancak biz ahirete inananı bu konuda kuşku içinde bulunandan ayırt etmek için ona bu fırsatı verdik. Çünkü Rabbin her şeyi çok iyi görüp gözetendir. De ki, Allah dışında Tanrı sandığınız şeyleri çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre ağırlığınca bir güce sahip değillerdir. Onların göklerin ve yerin yönetiminde bir ortaklıkları olmadığı gibi, Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiğinin dışında hiç kimsenin şefaati yarar sağlamaz. Onlar kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye soracaklar. Diğerleri, ''Gerçeği söyledi, o her şeyden yücedir, büyüktür.'' diye cevap vereceklerdir. ''De ki, size göklerden ve yerden rızık veren kimdir?'' ''De ki, Allah, öyleyse doğru yolda veya apaçık bir sapıklık içinde olan biz miyiz, yoksa siz misiniz?'' ''De ki, siz bizim işlediğimiz suçlardan sorumlu değilsiniz.'' Biz de sizin işlediklerinizden sorumlu değiliz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda adaletle hüküm verecektir. Çünkü O, en adaletli hüküm veren, her şeyi çok iyi bilendir. De ki, Allah'a ortak kabul ettiklerinizi bana gösterin. Hayır, bunu yapamayacaksınız. Çünkü O çok güçlü, çok bilgi olanı Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ama insanların çoğu bilmezler. Onlar eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki, sizin için belli bir gün belirlenmiştir. Öyle ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da, ondan önce gelmiş olanlara da inanmayız demektedirler. Sen o zalimlerin, Rablerinin huzurunda durdurulacakları ve suçu birbirlerinin üstüne atacakları zaman, durumlarını bir görebilsen. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz kesinlikle inanırdık diyecekler. Büyüklük taslayanlar, güçsüz sayılanlara, Size doğru yol gösterildikten sonra size ondan biz mi koyduk Hayır, siz zaten kendiniz günahkârlardınız diyeceklerdir. Güçsüz sayılanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona ortaklar koşmamızı söylerken, gece gündüz planlar yapıyordunuz diyeceklerdir. Ancak onlar, azabı gördüklerinde içten içe pişmanlık duyacaklar, işte biz de o zaman... İnkar edenlerin boynuna demir halkalar geçireceğiz. Onlar yapmış olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdiysek, mutlaka oranın varlıklı olan şımarık kişileri, biz sizinle gönderilmiş olan mesajı inkar ediyoruz demişlerdi. Ve yine şöyle demişlerdi, Biz malca ve evlatça sizden daha çoğuz. Biz azap da görecek değiliz. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine kısar ama insanların çoğu bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de çocuklarınızdır. Ancak inanan ve iyi iş yapanlar bize yakın olabilirler. İşte onların yaptıklarına karşılık ödülleri kendilerine kat kat verilecek ve cennetteki köşklerinde güven içinde olacaklardır. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çalışanlara gelince, işte bunlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. De ki, Gerçekten Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Siz Allah yolunda ne harcarsanız harcayın, o onun karşılığını verir. Çünkü Allah rızık verenlerin en iyisidir. İnkar edenlere gelince, Allah'ın onların hepsini bir araya toplayacağı ve sonra da meleklere ''Size ibadet edenler bunlar mıydı?'' diye soracağı gün, melekler de ''Seni tenzih ederiz, bizim velimiz sensin onlar değil. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara inanmışlardı.'' diye karşılık verecekler. O gün birbirinize ne yarar ne de zarar vermeye gücünüz yetmez.'' Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın diyeceğiz. Onlar kendilerine ayetlerimiz apaçık bir biçimde okunduğunda, bu sizi babalarınızın taptıklarından alıkoymak isteyen bir adamdan başkası değildir. Bu bize okuduklarıysa uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir dediler. Ve gerçek kendilerine geldiğinde inkar edenler, Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir, dediler. Oysa biz onlara ne okuyup inceleyecekleri kitaplar vermiştik, ne de kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermiştik. Onlardan öncekiler de elçilerini yalandamışlardı Oysa bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine bile erişmiş değillerdir. Böyleken onlar yine de elçilerimi yalandamışlardı Ama beni inkar edişin sonu nasıl oldu? De ki, size bir tek öğüt vereceğim. İster başkalarıyla birlikte ister yalnız olun, her zaman Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu bilin ve sonra da arkadaşınızda hiçbir delilik olmadığını düşünün. O sadece başınıza gelecek olan çok şiddetli bir azap konusunda sizi uyaran bir elçidir. De ki, eğer ben sizden bir karşılık istemişsem, o sizin olsun. Çünkü benim karşılığım ancak Allah'a aittir. O her şeye tanıktır. De ki, Kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O gaybı çok iyi bilendir. De ki, Gerçek gelmiştir. Batıl ne bir şey ortaya koyabilir, Ne de geri getirebilir. De ki, Eğer ben gerçekten sapmış olsaydım, ancak kendi aleyime sapmış olurdum. Eğer ben doğru yola ulaştırılmışsam, bu bana Rabbimin vahyetmesi sayesindedir. Çünkü O, çok iyi işiten, çok yakın olandır. Dehşete kapıldıklarında onları bir görsen, artık hiçbir kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. O zaman, şimdi ona inanıyoruz diyecekler. Ama uzak bir yerden ona ulaşmak nasıl mümkün olabilir? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzaktan gayba atıp tutuyorlardı. Böylece kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına, daha önceleri yaşamış olan benzerlerine yapılacağı gibi bir engel konulacaktır. Çünkü onlar da derin bir kuşku içinde bulunuyorlardı. Fatır Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Övgü, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'ındır. O yaratmada dilediği kadar arttırır. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. Allah'ın insanlara açacağı bir rahmeti, Hiç kimse engelleyemez. Onun tuttuğu bir şeyi de ondan sonra salıverecek yoktur. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık sağlayacak bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Oysa bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Hiç kuşku yok ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcı şeytan da sizi Allah konusunda kandırmasın. Çünkü şeytan gerçekten sizin için bir düşmandır. Bu yüzden siz de onu düşman edenin. O kendi yandaşlarını alevli ateş ehlinden olmaya çağırır. İnkar edenler için çok şiddetli bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanlar içinse bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse hiç iyi kimse gibi olur mu? Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola ulaştırır. Öyleyse sen onlara üzülerek kendini helak etme. Çünkü Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Rüzgarları gönderip de bulutları harekete geçiren Allah'tır. Biz onları ölü bir bölgeye gönderir ve ölmüş olan toprağa onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra yeniden dirilmede böyle olacaktır. Kim güç ve şeref istiyorsa, bilsin ki bütün güç ve şeref sadece Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da iyi amel yükseltir. Kötü işler planlayanlara gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Üstelik onların planları da boşa çıkacaktır. Allah sizi önce topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra da sizi çiftler haline getirmiştir. Onun bilgisi dışında ne bir dişi gebe kalır, ne de doğurur. Ömrü uzatılan ya da ömrü kısaltılan hiç kimse yoktur ki bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu, Allah'a göre kolaydır. İki deniz birbirine eşit olmaz. Biri tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi de hoştur. Diğeri ise tuzludur, acıdır. Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz ve takacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan aramanız ve şükretmeniz için gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. O geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar o her biri belli bir süreye kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. İşte bu Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'nun dışında taptıklarınıza gelince, onlar bir çekirdeğin zarına bile sahip olamazlar. Eğer onlara dua etseniz, duanızı işitmezler. İşitecek olsalar bile size karşılık veremezler. Onlar kıyamet gününde de sizin ortak koşmanızı inkar edeceklerdir. Bunları sana hiç kimse, her şeyi bilen Allah gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah kendine yeten ve çok övülendir. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Yükü ağır olan kimse onu taşımak üzere bir başkasını çağırsa, çağırdığı kişi yakını olsa bile bu yükten ona hiçbir şey yükletilmez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim arınacak olursa bilsin ki o ancak kendisi için arınmış olur. Sonunda dönüş Allah'adır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle yakıcı sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Kuşkusuz Allah, dilediği kimseye işittirir. Ancak sen, kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Kuşkusuz biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Hiçbir toplum yoktur ki içinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, hiç kuşkusuz onlardan öncekiler de elçilerini kendilerine apaçık mucizeler, hikmet dolu sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirdikleri halde yine de yalanlamışlardı. Sonunda ben de o inkar edenleri kıs kıvrak yakalamıştım. Benim inkarım nasılmış görsünler. Sen Allah'ın gökten su indirdiğini ve onunla çeşitli renklerde ürünler çıkardığını görmüyor musun? Nasıl ki dağlarda beyaz, değişik tonlarda kırmızı ve simsiyah tabakalar varsa, aynı şekilde insanlar, yerde hareket eden canlılar, küçük ve büyükbaş hayvanlar arasında da böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları arasında Allah'tan ancak bilgin olanlar gereğince korkarlar. Gerçekten Allah çok güçlü olan, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık bağışta bulunanlar. Onlar asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onlara karşılıklarını tam olarak verecek ve lütfuyla daha da arttıracaktır. Hiç kuşkusuz Allah, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak, gerçeğin ta kendisidir. Allah kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. Sonra biz o kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize verdik. Onların içinde kimi kendisine zulmetmekte, Kimi orta bir yol tutmakta, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışmaktadır. işte büyük lütuf budur. Onlar adın cennetlerine girecekler, orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada giysileri ise ipekten olacaktır. Onlar diyecekler ki, övgü bizden tasayı gideren Allah'ındır. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayan, şükrün karşılığını çokça verendir. O, lütfuyla bizi kalınacak yere yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de bir bıkkınlık gelecektir. İnkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ölme imkanı verilmez ki ölsünler. Onların cehennem azapları da hafifletilmez. İşte biz nankörlerden her birini böyle cezalandıracağız. Onlar orada, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar da yapmış olduğumuzdan başka iyi iş yapalım diye feryat edeceklerdir. Biz sizi öğüt alacak birinin öğüt alacağı bir süre kadar yaşatmadık mı? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi azabı tadın, artık zulmedenler için bir yardımcı yoktur. Hiç kuşku yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybini bilendir. O göğüslerde olanı da çok iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Çünkü inkar edenlerin inkarı, Rableri katında gazabı artırmaktan, yine onların inkarı, ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramaz. De ki, Allah dışında taptığınız ortakları gördünüz mü? Bana onların yeryüzünde ne yarattıklarını gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onun sayesinde bir delile mi dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerine aldanıştan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Hiç kuşkusuz Allah yıkılıp yok olmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Ant olsun ki eğer göklerin ve yerin düzeni bozulacak olsa, bu takdirde onları Allah'tan başka hiç kimse tutamaz. O gerçekten çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Onlar kendilerine bir uyarıcı geldiği takdirde, onun yoluna diğer toplumlardan daha çok uyacaklarına dair olanca güçleriyle yemin etmişlerdi. Ancak onlar kendilerine bir uyarıcı geldiğinde, bu onların nefretlerinden başkasını artırmadı. Yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötülük planları yaptılar. Oysa kötülük planları ancak sahibine zarar verir. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın yasasında asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında asla bir sapma da göremezsin. Onlar kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı güçsüz bırakabilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü O, çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah, yaptıkları işler yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ama o onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiğinde, hiç kuşku yok ki Allah, kullarını çok iyi görendir. Yasin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ya Yasin Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen hiç kuşkusuz gönderilmiş olan elçilerden'sin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an ataları uyarılmamış olan ve bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarman için çok güçlü, çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azap sözü kesinleşmiştir. Artık onlar inanmazlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmaktadır. Bu yüzden onların başları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine de, arkalarına da bir set çekerek gözlerini perdeledik. Öyle ki artık onlar göremezler. O halde sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Artık inanmazlar. Sen ancak zikre uyanı ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkanı uyarabilirsin. Sen onu bir bağışlanma ve güzel bir ödülle müjdele. Hiç kuşkusuz ölüleri biz diriltiriz. Ancak biz onların yapmış olduklarını ve geride bıraktıkları izlerini yazmaktayız. Çünkü biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp dökümünü yapmışızdır. Sen onlara kendilerine elçiler gelmiş olan o kent halkını örnek olarak anlat. Biz onlara iki elçi göndermiştik ama onlar bunları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz de onları üçüncü bir elçiyle desteklemiştik. Onlar gerçekten biz size gönderilmiş olan elçileriz demişlerdi. Bunun üzerine kent halkı, siz de bizim gibi birer insansınız. Rahman da size hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz diye karşılık vermişlerdi. Elçiler dediler ki, Rabbimiz bizim size gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilmektedir. Bize düşen görev apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Kent halkı dediler, Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmeyecek olursanız, andolsun ki sizi taşlarız ve böylece bizden size can yakıcı bir ceza dokunur. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz kendinizden dolayıdır. Size öğüt verilmesi mi uğursuzluktur? Hayır, siz gerçekten aşırı giden bir toplumsunuz. Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen, ve kendileri de doğru yola ulaşmış olan bu elçilere uyun. Bana gelince, ben niçin beni Yaradan'a ibadet etmeyeyim? Sizler de ancak ona döndürüleceksiniz. Ben onun dışında başka tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz, ve onlar beni kurtaramazlar. İşte ben, o zaman apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Hiç kuşkusuz ben, Rabbinize inandım. İşte bunu benden duyun. Kendisine haydi cennete gir denildiğinde o şöyle demişti. Keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilen kişiler arasına dahil ettiğini bilseydi.